Maalesef ki ölü sayıları da gelmekte yavaş yavaş. Öldürülen insanlardan da bahsediliyor. Bunlardan ilki İstanbul'da, TEM'de göstericilerin arasında dalan bir araç sonucu yaralanan ve hastanede kurtarılamayan kişiyle alakalıydı. Bunun ismini birazdan bulacağım. İkincisi ise CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl'ün açıklamasından sonra ortaya çıktı. Antakya'da dün akşam üzeri düzenlenen Gezi Parkı eylemi sırasında açılan ateşle...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 Dün gece, bir, bir, bir, evvelki gece bir otomobilin tem otoyolunda e, göstericilerin arasına girmesi nedeniyle hayatını kaybeden genç insanın delikanlının Mehmet Ayvalıtaş. Evet, evet Mehmet Ayvalıtaş e, hayatını kaybetmiş. Bu şekilde gelen iki ölü, e, ölüm haberi vardı maalesef ki. Bir de e, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Burak Ünveren ve aynı okulda okuyan Sosyalist Demokrasi Partisi SDP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Selim Polat başlarına isabet eden gaz bombası fişeği ve plastik mermiyle gözlerini Birer gözlerini kaybetmişler. Evet dün Türk Tabipler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre e, yarılı sayısı 1714'tü. E, dün e, öğle saatlerinde yapılan bir açıklamaydı bu. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in de yaptığı bir açıklama var. O da gözaltına alınan kişi sayısının 1730 olduğunu açıkladı. 67 ilde 235 eylemin ve etkinliğin yapıldığı açıkladı. Ve İnsan Hakları Derneği'nden de galiba bir açıklama vardı. E, i̇şkence ve kötü muameleye dair. E, binin üzerinde insanın ...işkence ve kötü muameleye... ...maruz kaldığını... ...söylüyordu. Evet, bir de şeyi de söyleyelim. Biraz önce Güven Güzel Devri'nin de... ...söylediği gibi... ...Hükümetler Türkiye Psikiyatri Derneği... ...açıklamasında... Biz psikiyatristler bu yaraları kapatamayacağız, kapatmayacağız diye söylüyor. Ruhsal yaraların izleri beden iyileştikten sonra bazen ölene kadar bizleri etkiler dedikten sonra. Yani bugün ülkenin tüm kentlerinden yükselen, insanları kör eden, kalp krizi geçirten, öldüren biber gazlarının insanların kemiklerini un ufak eden tazikli suların yaraladığı şey sadece beden değildir. Ruhsal yaraların izleri beden iyileştikten sonra bazen ölene kadar bizleri etkiler. Biz psikiyatristler bu yaraları kapatamayacağız, kapatmayacağız diyorlar. Ve hükümetler adil şekilde yönetmeyi vaat ettikleri insanların taleplerini tıpkı biz psikiyatristler gibi dinlemeli, dertlerini anlamaya çalışmalıdır diyorlar. Kendisine yükselen itirazları biber gazları ve tazikli sularla bastıramaz, kendi vatandaşlarına ölümcül şekillerde, Saldıramaz diyor. Evet. Bunun daha da kötü bir tarafı varsa o da çocuklara yapılan muameledir. Ee, Gündem Çocuk Derneği'nden yapılan bir açıklama var. Çocukların kendilerini ifade etme haklarını kullandıkları her yerde polis şiddetiyle karşılaştığını belirtmiş e, dernek. Ve Ankara'da Gezi Parkı'nda destek gösterilerinde 46 çocuğun yani 18 yaş altındaki genç insanın gözaltına alındığında açıklamış yine Gündem Çocuk Derneği. Evet. Aynı zamanda sanatçılardan da yapılan ortak bir açıklama vardı. Ana akım medyadaki gezi direnişi ve sansürü eleştiriliyordu bu açıklamada ve tarafsız yayın yapılması isteniyordu. Yine bir şekilde medyadan e, durum buydu. Ve bir diğer taraftan da protesto gösterileri de medya e, ya dair de medya hedef alan gösteriler de yapılıyordu. Barışçıl gösteriler. Mesela dün NTV'nin Maslak'taki merkezinin çevresinde binlerce kişi gösteri yapıyordu ve NTV gösteriyi canlı yayınlamıştı. Bu da böyle bir e, durumdu. Evet kendisi de ve değişik ondan sonra da uyarıyı almış olsa gerekir ki NTV'de ya da NTV nasıl söyleyeceğimizi hiçbir zaman tam bilemediğim bu televizyonda bu sefer de e, epey yayına daha bu konudaki yayınlara daha dikkatli bir şekilde yer e, verildi. Evet. Ee, şeyin, e, Taksim dayanışmasının Taleplerinden de bahsetmeliyiz Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman Talepleri şöyle sıraladı Gezi Parkı park olarak kalacaktır Ne Taksim'de Topçu Kışlası'na Ne de tüm doğa ve yaşam alanlarımızın Talanına izin vermeyeceğiz Bu bir İkincisi Gezi Parkı'ndaki direnişten başlayarak Halkın demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan, yüzlerce insanın yaralanmasına neden olan sorumlular, başta İstanbul Valisi, Emniyet Genel Müdürü olmak üzere derhal istifa etmelidir. Gaz bombası kullanılması yasaklanmalıdır. Bu iki. Üçüncüsü, ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı haklarında hiçbir soruşturma açılmamalıdır. 4. Taksim başta olmak üzere Türkiye'nin tüm meydanlarında kamusal alanlarda toplantı, eylem yasaklarına son verilmelidir diyorlar. Evet, Ankara 3. Suç Ceza Mahkemesi de ilginç bir karara, daha doğrusu çarpıcı bir karara imza atmış ee, olduğundan bahsediliyor Radikal Gazetesi'nde. 12, gözaltına alınan 12 şüpheli için e, mahkeme savcılığın tutuklama talebini reddederek Vatandaşlık hakkını, e, demokratik hakkımı kullandım diyen yani şüphelilerin tutuklanması için gereken şartların oluşmadığını hükmetmiş. E, savcılığın kararını e, reddederek, savcılığın talebini reddederek özür dilerim. Ve e, 12 kişi kamuvalığına zarar verme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlerine katılma, görevli memura direnme suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilmişti. E, ve savcılığın tutuklama kararı da bu yöndeki istemin reddine karar verilerek bozulmuş olmuş, bozulmuş durumda. Imiş. Bu da e, Ankara 3. Sulh Ceza mahkemesinin verdiği karardı. Evet önemli bir karar o da gerçekten. Uluslararası Af Örgütü'nün açıklaması da önemli. Yeni Akit Adli yayın organında yer alan haberdeki şu 2 Haziran tarihindeki yazıya cevap veriyor. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi örgütün temel felsefesine aykırı olarak eylemlerin içerisinde bizzat yer alarak uluslararası siyonizm cephesinde yer aldıklarını belki ilk kez bu kadar açık ortaya koydular denmiş yeni akitte. Af örgütü bilindiği gibi eylemlerin içerisinde yer almaması sadece insan hakları ihlalleri noktasında çalışmalarda bulunmasıyla tanınıyordu. İstanbul'daki olaylarda ise Af örgütü üyeleri eylemcilere maske dağıtmaktan koordinasyon sağlamaya kadar tamamen yasa dışı eylemlerin içerisinde yer aldılar diye bir Haber çıkmış Yeni Akit'te. Bu ibareler gerçeği yansıtmamaktadır. Ofis haberde belirtildiği gibi eylemcilere maske dağıtmamış. Kullanılan aşırı güç sebebiyle yaralananlara sözü geçen kurumlara mekan sağlayarak oluşan olağanüstü koşullar altında Türk Tabipleri Birliği tarafından gönderilen tıp öğrencileri aracılığıyla ilk yardım desteği hukuki ve insani yardım sağlamış. Eczanelerden temin edilen tıbbi maskeleri yoğun duman altında kalan, yaralanan ve ofise sığınan her yaştan kişiye kendilerini koruma amaçlı dağıtmıştır. Haberde belirtildiği gibi eylemlerle ilgili herhangi bir koordinasyon yapılmasıysa söz konusu değildir diyor. Aynı şekilde Greenpeace International Başkanı yöneticisi Kuminaidoo da bir açıklama yaparak... E, tamamen dayanışma halinde olduklarını desteklediklerini söyledi ve her türlü yardımı üyelerinin tıbbi yardımı ya da e, Taksim'in e, çok yakınlarında olan e, ofisinin genel ofisinin de Türkiye ofisinin de yardım var da kullanılacağını ve kull kullanıldığını ve kullanılmaya devam edeceğini de açıkladı. Evet, eee Kama Yemekçileri Sendikası da bugün saat 12'den itibaren tüm ülkede iş yerlerinde grev başlıyormuş. Disk de e, bugünden itibaren ihtar eylemleri yapılacak yapacakmış. E, Kesk 5 Haziran'da uyarı grevini yapacağını ilan etmişti. E, ve bunu biraz daha erkene çekerek 4 Haziran gününü kararlaştırmışlar. Yani bugünü, bugün de ilk eylem gerçekleştirilecekmiş grev eylemi ve ihtar amacıyla da disk bugün saat 12 ve 14 arasında tüm işyerlerinde ve alanlarda bildiri okuyacakmış. Çarşamba gününden itibaren de yani yarından itibaren de ihtar eylemlerinin yaygınlaştırılacak süreceğini açıklamış. Evet, her türlü şiddetten uzak durulması gösterilerin tamamen barışçı yapılması e, konusunda bize çok sayıda e, bu konuda uyarmam, uyarıların dolaştırılması, yaygınlaştırılması için çok sayıda mesaj da geliyor. Gayet makul ölçülerde bu barışçı bugüne kadar e, gerçekleştiğinde sadece polisin Zalimane muamelesi karşısında barışçı gösterilerini sürdüren genç insanlara e, itidal çağrısı yapan mesajlar da birbiri ardından geliyor. Onları da zaman içinde sizinle paylaşmaya devam edeceğimiz şüphesiz. Evet. E, bu sefer bugünkü yayını bu şekilde de kapatabiliriz herhalde. E, Hoşçakalın. Görüşmek üzere.